rum dum Ne garip hallere düştüm, her şeyim tamamda bir sendin yoksa. Yağmur yaş demeden yollara düştüm, içim ürperiyor. Ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kaybol. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. tepeden dentine sırlı sıklam oldu, içim ürperiyor. Ya evde yoksa. <gülüyor> Aşkım ne garip hallere düştüm Her şeyim tamamdı, bir sendin doksandı Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürküm. Koşsan kapını çaldığım anda Saç baş darmadağın Açıksa çıksa Bir de ufak rakı varsa masanda İçim veriyor Ya evde yoksan Sabahlara kadar içsek seviysek Ne ben işe gitsem, Ne sen ayılsam Derin bir uykunu İçim ya evde yoksa İçim ürperiyor ya evde yoksa Yanlış mı aklımda kalmış acaba muhabbet sokağı numara doksan Boşa mı gidecek bu kadar çaba İçim ürperiyor ya evde yoksa ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksak Tepeden tırnağa sırsıklam oldum İçim ürperiyor ya evde yoksa ya evde, ya, evde ...ya evde yoksan... ...ya evde yoksan... ...ya evde yoksan... ...ya evde yoksan... Merhabalar, ee, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ev meselesi üzerine konuşmaya bu haftada devam ediyoruz. O nedenle Özcan de Deniz mi girişte Özcan Deniz ve Haluk Bilginer'den ha, Ya Evde Yoksan adlı müstesna parçayı dinledik. Buradan da Orhan Özcan Deniz'in Evim Sensin isimli filmine geçeceğiz değil e, tabii, mi? Oha, tabii, ya. tabii. Yani sinemamıza ciddi çağ atlatan, bir devri kapatıp bir diğerini açan o güzel film üzerine konuşmadan edemeyiz diye düşündük. Tam da bu nedenle e, sinema ve e, emlak konusunda uzman olan Birgül Oğuz e, bu hafta <gülüyor> konuğumuz geldi ev meselesini konuştuğumuz <gülüyor> için. <gülüyor> evet emlak piyasasını konuşacağız. Geçen programı dinleyenler nasıl bu hale geldi diye düşüneceklerdi. E, bir hafta insan ömrü için evet. yeterli bir süre. evet. Her şey değişebilir. Birgül hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, geçen haftadan e, devamla ev meselesini konuşuyoruz. E, tam da bu nedenle Parşömen dergisinde 2007'de e, yayınlanan e, ev dosyasının içerisindeki evlerin yokluğu e, başlıklı yazısını bahane ederek e, Birgül Oğuz'u, Konu kalıyoruz e, ev meselesini konuşurken e, kendimize e, yoldaş edinmiş olduk. E, geçtiğimiz hafta Şimdi çok sulu girdik ama birden şey yaptı. Top toparladık. anlatıyor. Yani şu an evet. bir emlakçının hani evlerin yokluğu diye bir yazı e, yazmayacağını. Yani bu, ama tabii şey yani sonuçta emlak piyasası da e, zor durumda. Evet. evet zor durumda evet, tabii, tabii, tabii. E, o nedenle evlerin yokluğu üzerine e, yazı yazmış olması bir emlakçının. Burada bağlamına bağlayacak ama emlak piyasasından, bağlamından. O kafası karışık bir emlakçı. Evet. Kafası karışık bir emlakçı. Ee, ama tabii yani senin <gülüyor> bir yandan da bir, e, yani aslında bir yandan değil... E, ...aslında bir e, öykü yazarı e, olduğunu bir bilmeyenler... ...hakikaten ilk kez adını duyanlar seni bir emlakçı zannedebilir. Evet. Ee, bundan sonra kendine öyle bir e, kart bastırabilirsin. <gülüyor> emlakçı, öykü yazarı Virgül Oğuz olarak. Ee, geçtiğimiz hafta e, ben ba bayağı böyle manik bir şekilde... Diye Gidip geliyorum. Gibi yapıyorsun, evet. Bir evet. Daha evet. Yani <gülüyor> o bir hafta boyunca böyle bir çekmeyen telefon <gülüyor> halindeyim. Ee, şey geçtiğimiz hafta aslında e, Gökhan senin şey yaptığın e, işaret o. ettiğin hı. bir e, nokta vardı. Bilgi bilge arif, ayrımı. Arif olmak. Arif olma. olmak. E, hali üzerinden. Hı hı. E, belki oradan şey yapabiliriz, devam edebiliriz diye. E, düşünüyorum. Çünkü e, şimdi bilge deyince e, Türkçe'de ilk e, aklımızda zihnimizde e, oluşan imge hayli e, tasavvufi bir e, bilge imajı, imgesi söz konusu e, gibi geliyor bana. En azından benim için öyle. E, ama sonuçta bilge dediğimiz şey e, Erdem'le bağlantılı bir nokta. Yani Erdem sahibi adam bahsediyoruz. İrfan sahibi olması Arif'in. E, dolayısıyla o Erdem dediğimiz e, şeyin ta kendisi de yine e, geçtiğimiz hafta senin bu bilgi bilge e, meselesini işaret ederken e, bahsini ettiğin görmekle ilişkili bir şey. Yani Antik Yunan'daki teorya e, görmek, temaşa etmek e, bakmak e, evrene ee, ...yaşadıklarına, etrafına ve kendine e, tıpkı şeydeki gibi aslında e, kitab mukaddesteki e, Adem ile Havva'nın birbirlerinin çıplaklığını görmeleri... ...ilk bilgimiz e, aslında yine görmek üzerine, yani göz üzerine kurulu bir e, uygarlıkta yaşıyoruz sonuçta. Bu duyu olan, Bekart'ın yani evet. şey yaptığı gibi değil değil mi? O bilimsel anlamda duyu olarak görmek duyu salanın yani, hipermetrop ve e, sinit, miyop, miyop olabilen, olabilen göz organından hariç. onun bir işlevinden i̇şte bahsettik. Orada elde edilen bilgiyle e, bu bahsettiğimiz görmek hani biz onu sonra kalp gözü hatta böbrek gözüne kadar falan yorumladık. Evet. Hani evet. bu yani ayrımı o, o anlamda bir, tabii tabii. Yani sadece bir metafor saçmalama. olarak gözden evet. bahsediyoruz. Yoksa bir Ama... gülün göz doktoru olmasıyla hiçbir alakası yok tabii ki. <Gülüyor> yani sadece tabii e, öyle değil aslında duyu organı olarak da hani Göz tabi ışığın da hani geçtiği yer e, öyle de görmek lazım. Hatta ikisi bir belki dememiz lazım e, diye düşünüyorum ben. Yani Dini tamamen dışlamadan. En evet evet dışlamadan yani duyularla birlikte gelen işte akılla e, yorumlanarak işte bilgiye dönüşen o şey. E, görmek dediğimiz aydınlanmak dediğimiz şey farkına varmak görmekle e, ilişkilendirdiğimiz ya da işte Kralı Odypus'taki bu körlük. Ee, ve görmek arasındaki karşıtlıkta da olan şey ama her zaman yine de hala duyularla bildiğimiz göz organıyla da çok ilgili. Evet ama yani o göz organının a, işlevlerini sürekli olarak bir metafor olarak evet, a, evet. kullanıp e, şey evet, yapıyoruz. Evet. Yola devam ediliyor evet. yani onun işlevini e, metaforlaştırıp yola o şekilde devam ediliyor. O yüzden evet. hani... Hı -hı. E, Göz doktoru Burada <gülüyor> er, er, erdemli de, olmak deyince peki işte o şey e, o, o işlevleri Sonuna kadar e, Götürebilmiş dolayısıyla o e, Bilgi alanına hakim e, Ve tam da Bu nedenle diye söylenen e, Bir tür e, imkansız huzura e, Erebilmiş Bir adam e, Şeyi imgesi e, Yahut tahayyülü oluşuyor. Ama tabii burada işte yine geçen programda e, bir gülün e, altını çizdiği o e, du e, duyuların ve sezinin ve bir tür vahinin e, o işte kehanet keramet e, ayrımı gibi o bilgi alanını da dışarıda bırakmayan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. <gülüyor> yani sadece işte o modernizmdeki e, akıl yoluyla. Bir, bir, bir takım e, mantık ki argümentasyonların sonucunda e, varılan e, noktaların bileşiminden toplamından oluşan bir bilgi alanı içerisinde hareket etmek değil. E, onun da dışındakileri o işte gözün kenarıyla e, yamuk bakarak da e, algılananları içeri dahil eden <gülüyor> e, bir yapıdan bahsediyoruz. <gülüyor> e, ama işte modernizm itibariyle bundan vazgeçtik o gözümüzün kenarıyla evet. baktıklarımızı algıladıklarımızı içeri aldıklarımızı dışarıda bıraktık hı hı. tamamen bilgiyi akıl kutusunun içerisine hapsetmiş olduk Evet evrene ve kendimize ve hayata dair yapıyı Evet Bu nedenle de aslında kafatasımızın içerisine kendimizi hapsetmiş olduk. Evet. Ki senin e, yazında kafatasını boş ev olarak şey yapıyorsun. Evet. <gülüyor> Hatta <ediyorsun. bir> <gülüyor> oradaki e, güzel konu işte Holbein'in Elçiler adıyla bilinen tablosuna da hani orada ha. bakarak, yamuk bakarak ya da e, kafatası imgesini aç, yani bir açıklama için kullanmak bence gayet e, bereketli ya da çok çok şey çıkar oradan gerçekten çok yorum çıkabilir oradan ve farkındalığımızı da arttırabilir diye düşünüyorum. Yani ölümün amblemi olarak kafatası böyle bir şey ve ben bunu bilmiyordum. Yani resim konusunda zaten hani çok cahil biriyim. Ama bu Rönesans ressamlarının ellerinde kocaman bir amblemler kitabı olurmuş oluşturulmuş bir ansiklopide haline getirilmiş neredeyse bir kitap evet. bu. İşte usturlap varsa o ne anlama geliyor, öteki ne anlama geliyor, beriki ne anlama geliyor gibi. Hans Holbein'in elçiler tablosunda da yani batı uygarlığının bütün bir bilgi bilimsel yani epistemik birikimini oradaki sehpa gibi şeyin üstüne yığmış durumda. İşte coğrafyayla ilgili, matematikle ilgili, şununla bununla ilgili sayısız amblemle dolu bir masadır. Hemen iki yanında da üst düzey iki bürokrat durur ve onların da üstlerinde sayısız amblem var. Ve tabii ki Holbein müthiş bir biçimde oraya bir yere, aslında resmin tam ortasına, en görünen yere bir kafatasını Ve e, sankılıyor. Ve bütün geometrisini bozarak. Bütün geometriyi bozarak kafatasını da Hiç zaten eğip bükerek yani ancak yamuk baktığımızda e, kafatası olduğunu anlayabileceğimiz. Ama aslında o mekana ait olmayan, o resme ait olmayan, yüzey olarak da yani ne yerde duran ne havada duran balina kemiği gibi böyle tuhaf bir şey e, o şekilde koyuyor kafatasını. Nature Mort resimlerdeki hani bu e, işte e, son derece bereketli işte şölen e, sofralarının işte böyle... E, salkım salkım üzümlerin e, hemen yanına konan e, kafatası da aslında e, böyle bir güce sahip sanırım yani hem e, hayatın ve canlılığın işte rengini osunu busunu çoğaltan bir şey kafatası ya ölüm var bakın ölümün olduğu yerde hani hayat ne kadar da daha da canlı bir şey şimdi bir e, salkım üzümün yanına bir kafatası koyduğunuzda üzüm daha lezzetli hale gelebilir. Ama tam tersine de mümkün tam tabii ki de mümkün yani. üzümü de geçersizleştiren bir şeye de dönüşebilir. Holbein zannederim hani bu tabloda e, bilimin bütün amblemlerini yani aslında keramet hani e, kerametin bütün amblemlerini oraya yığıp hemen oraya bir yere bir de e, kafatasını e, koymakla e, müthiş bir tersinlemeye gidiyor müthiş bir dekonstrüksiyona gidiyor aslında. Her zaman hepimizde saklı olan bir özne bu resmin içine de ama en ortasına saklanmış durumda. Ve bu okuma yani kafatasına boş ev demek içinde hiçbir şeyin ikame etmediği yer aslında ölüm. Yani ölümün bu ambleminin de bu kadar bir boş eve benzemesi bence çok düşündürücü gerçekten. Yani boş yere seçilmiş bir şey değil. Yani oraya leğen kemiği de koyabilirdi. Yani leğen kemiği de aslında. Ee, ölümün amblemi olabilirdi. Fakat e, kafatası tabii ki aklı, bilmeyi, görmeyi e, duyu organlarımızın hani büyük bir çoğunun olduğu yeri de aynı zamanda temsil ediyor. E, kafatasından algılama yani duyma e, ve akıl yürütme şeyini aldığımızda bir boş eve e, dönüşüyor. Bu anlamda da çok evrensel ve tedirgin edici bir imge tabii ki. Yani Ölümle birlikte zaten bedenin Tamamı ta kendisi bir boş eve dönüyor. Evet. Aslında. Evet. Ölüm burada çok net haliyle bakın hani ölüm burada görünüyor şeklinde bizi şey yapmıyor bence. Tam bir cümlesini kurmuyor ortaya koyarken. Ben o şeyiyle biraz da ilgileniyorum. Biraz daha bilinç dışını şey yapar anlatacak şekilde. Ya yani formu bozulmuş. Kendisinin varlığını bir şekilde orada görüyoruz ama tam anlamıyla şeklini şemalini çizip ortaya koymuyoruz biliyoruz aslında bilmek istemiyoruz ee, görünenin dışında bilincin dışında bir şekilde sezgisel olarak belki bizde huzursuzluk yaratmasından hı hı. ötürü e, şey yapıyoruz e, farkına varıyoruz ama e, tam olarak e, gözümüzün önünde bu şeklin kafatasında orada net bir halde görünmemesi ben, benim yani düşündüğüm şekliyle e, daha e, daha tam içinde bulunduğumuz durumu temsil ediyor gibi geldi bana. Çünkü tam da bulunduğumuz durumda tüm ölüme dair şeylerin ortadan kalkmaya kaldırmaya evet. çalıştığımız bir evet. vakitteyiz, zamandayız. Evet. Ve e, bu mümkün olduğunca şey hale geliyor. Belirsizleştiriliyor. Yani kültürün bütün kurumlarıyla ölümü nasıl da hasır altı ettiğini, Hı -hı. nasıl da sakladığını, saklamış olmasına rağmen ölüm hep burada. Hani o zaten içeride. Şah damarından ee, sana daha yakın. daha yakın. Bunu ihbar eden ee, bir tablo e, Holbein'inki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama tam da aslında Batı kültürünün e, saklama yordamını e, evet, ortada, e, evet. ortaya koyan e, müthiş bir şey. E, buna bakıp da yani oradaki yamuk bakarak o kafatasını gördükten sonra o masanın üstündeki amblemleri e, hala anlamlı bulmaya çalışmak ya da bu elçilerin yüzündeki sanki o hiç ölmeyeceklermiş gibi bakan e, bu elçileri yürüyen ...anlamlı bulmak neredeyse mümkün değil... ...yani onun anlamın alanına... ...geri çekemez hale geliyoruz... ...kuru kafa işte kafatası... E, ...oraya girdiği anda... Evet, ...yani o zaten masanın... E, o ...vitrin gibi bir şeyin... E, ...üzerindeki bütün... ...o imgeleri, amblemleri... E, ...birer mazruf e, olarak... ...düşünürsek aslında o kafatası da... ...zarf evet. yani hem zarfı... <gülüyor> ...hem mazrufu... E, ...tablonun içerisinde... Evet. ...vermiş oluyor... evet biz mesela e, ölümü e, şu an birçok e, şeyde e, cümle içinde kullanıyoruz yani şeyde şu anki çağımızda artık bu çağ ne diyeceğim ben bilemiyorum da. Bu çağ diyelim. Bu çağ e, Mesela bir şey düşünme şeyi olarak. Ahir zaman. Hayat sigortasını aklıma getiriyorum. E, hayat sigortası ölüm e, ihtimali üzerine kuruluyor. Burada ölümü aslında birisi çıkıp ya ne alakası var? İşte bak ölümden bahsediliyor diyebilir ama çok güzel bir şekilde o ölümü de şeye çevirerek. Ölüm bile para Ölümü ediyor. bile para ettirerek ya da öleceğini genelde hep hatırlatmadan öl ölmeme üzerine kurulu bir aktüeryaz sistemi var. Risk analiz sistemleri. Ölüyorsan da onun bir risk faktörü var. Ölme riskini evet. de bir katsayı olarak tüm sigorta hesaplamalarında evet. koyuyorlar sonuçta. Evet. Ama diyor tamam. Ee, seni ben bunun tazminatı var. Ölüyorsan arkadaş bunun da tazminatı da var. Bizde o da var. Karşılığı da var yani. Bu 21 gram gibi oldu biraz gerçeği evet. ama. da bir meta Evet. ya yani 21 gram değil de bilmem kaç bin dolar evet. şeklinde. E, senden sonraya senin ölümünü e, şey yapmış oluyoruz. Aktarmış oluyoruz tazminat olarak. Onlar da yaptırıyorlar sahnesi ortayı. Ondan sonrakilere sanki bir sonsuza değin Gidecek bir e, şey aktarımı. Kapital aktarımı var. Ölüm. Üzerinden ölüm var yani. Ama böyle var. Ölümle birlikte gelecek kaybı minimize etme isteği de var tabii ki. Yani hep bir ölümü geçersizleştirme mantığı var. Ölümle gelecek zararı ve kaybı tamam. Hani ben kayboldum gittim ama işte para bunun bir kısmını tanzim edebilir. Tabii. Geride kalacaklara. E demek gibi aynı zamanda tabi e, müthiş bir erteleme fikrini de beraberinde getiriyor yani sigorta üzerinden yine bunu konuşabiliriz diye e, bak, düşünüyorum. E, bu ayda ödemeni yaptın dolayısıyla evet. bu ayda hayattasın. Evet gibi. Oh. şeyini inancını oh. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle yani o inancı e, sağlıyor. Yani bu bu ayda ödememi yaptığıma göre evet bu ay e, da hayattayım dolayısıyla önümüzdeki ay e, için yola devam edebiliriz artık. Yani aslında risk, primim şey, yani risk primimin düşük olması belki beni mutlu şöyle edebilirdi. İyi ya demek ki ölme ihtimalim az. Çünkü adamlar hesaplamış. Yani kaç yüzyıllık belki de bir istatistik şeyi var. Ellerinde data var. Ona göre sanki sana bir garanti veriyor gibi. Hani bu keramet mi? Hani geri dönüp yine şey yaparsam değil. Yani e, şey... E... çok Bir sessizlik olur. Evet evet evet ee, şey. Ya ölüm <gülüyor> konusuna girince mesela çok baskın olduğunu gördüm. Bir anda ev, evin şeyini dağıttı. Ev konusunu düzenini konuşuyorduk. Dağıttı. Evet evin düzenini dağıttı şu an yani ev, evi mesela düşünemez olduk. Yani tamam buradaki oryantasyonumuzu e, bozuyor. Burada ne yapacağımızı, burada ne yapmamız gerektiğini, nasıl yerleşmeliyiz, yerleşmeli miyiz, yerleşiyorsak da nasıl burayı yönetmeliyiz, çekip çevirmeliyiz noktasında bir cidden bizi sarsan bir şey. Çünkü bunun mümkün olmadığını düşündürtüyor. Yani bir ev var evet diyoruz buna inanıyoruz. Sonra bu mümkün mü sorusunu sorduğumuz anda çağat ölüm hemen kapıdan içeri giriyor. Bütün yapı çöküveriyor. Bütün yapı çöküyor. Yani o ilsel bilgi doğduğumuz anda aslında bir evi yitirdiğimiz bilgisi nihai durağımızın da bir evi yitirmek olması yani dünyayı, bilinci işte e, kafatasının içini dolduran o şeyi, evi ev kılan o içerideliği yitirecek olmamız e, bütün kavramların içini garip bir biçimde anında boşaltıyor. Sanırım bundan dolayı oluyor. Ya da zaten biz evi ölüm olduğu için icat ettik. E, belki de böyle bir şekilde e, başa dönme ihtiyacı duyuyoruz. Ölüm çok baskın bir konu ama evet. Ve zaten e, bütün o bütün bu e, ile şey yapabilmek için mücadele edebilmek ve onları sürekli olarak e, unutabilmek için kurduğumuz o bütün kültür e, dediğimiz yapı. E, Sonuçta kültür dediğimiz insan yapımı olan her şey. Evet. E, olarak kısaca tanımlayabiliriz. E, i̇nsan yapısı ol, olan e, kurduğumuz bu e, evreni. Şey yaptığımız terk ettiğimiz yahut e, buradan atıldığımız dışarı e, atıldığımız nokta olan ölüm bir türlü şey yapamıyoruz. E, o kültürün bir parçası haline sürekli olarak ritüellerle vesairelerle eritmeye evet. ve e, kullanılabilir bir hale getirmeye çalışsak da e, baş edemiyoruz. Ehlileştirmeye çalışıp evet. içeri almaya çalışıyoruz. Oysaki ehlileştirilemez olan zaten o. Kedi Tam gibi da o. böyle evet. evcil. Evin içerisinde ama hala hayvan. <gülüyor> evet ki onun <gülüyor> evet... Yani e, kültür aslında bütün kurumlarıyla kültür derken sen de dedin zaten Hals Hallbey'nin tablosundaki bütün bu amblemlerin aslında işaret ettiği o şey. Yani bizim biyolojik bir varlık olmamızın dışında yaptığımız ve ürettiğimiz hemen her şey ölümü hasıraltı etmeye de çalışıyor. Yani bize ölümlü olduğumuzu unutturmaya aksi takdirde kendisi bozguna uğrayacak zaten. Evet. Yani kendi işleyişi e, bozguna uğrayacak. Bu anlamda da tabii yani aslında yapılması gereken şey e, bir tür e, böyle radikal bir şiddet uygulayarak ölümü kapı dışarı etmeye çalışmak değil. Çünkü her kapı dışarı ettiğimizde o çok daha fazla içeride. Belki kültürün içeriğini değiştirmek ya da ölümle hayat arasındaki bu tuhaf ikili karşıtlığın e, mantığını, e, bu praksisi değiştirmek, e, bunun üzerindeki e, düşüncelerimizi değiştirmek. E, bunu yeniden yazmak gerekiyor. Bu noktada ben yani Holbey'nin tablosu gibi e, yani sanatın aslında çok ihbar edici olduğunu düşünüyorum. İhbar ediyor. Yani kültürün ne yaptığını, hayatımıza ne yaptığını ihbar ediyor. E, bu anlamda bu akışı durduruyor. E, onu gizemsizleştirmeye çalışıyor. Onu suratımıza fırlatmaya çalışıyor. Tekrar edilemezliğini bize göstermeye yani tekrar edilemez hale getirmeye çalışıyor. E, bu birazcık şey gibi çok dağıtmış olduğum konuyu farkındayım ama e, bir tür devrim hamlesi gibi bir şey aslında. Hani Walter Benjamin'in de sözünde. Bu... Ettiği, tarihin akışının durdurulması, tarihin gizemsizleştirilmesi, dolayısıyla mutlak faşizm olarak algıladığımız şeyin aslında hiç de mutlak olmadığını anımsatma. İşte şimdinin konformizmine bir taş fırlatma ya da ayakkabımızın içinde bir çakıl taşıyla yürümeye bizi alıştırma. Yani ölümlü olduğumuzu kabullenerek de yaşamamız belki de mümkün. Diyor e, sanat. Yani bunu e, şiddet uygulayarak dışarı atmadan yani kendi mutlak ötekimizi şiddet uygulayarak dışarı atmadan birebir onu kucaklayarak. Kucaklayarak kelimesi programı bitirmek için yeterince sıcak bence. Bence evet erişti. Uzan ben bağ. Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bu haftada incelen Kültür'ü e, tamamladık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.